Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine Ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Güzel kardeşlerim Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ediyordu Hicretin bağrında manalar yatıyordu Ümmetine hicretin bağrında Yatan manaları anlamak düşüyordu Anlamlarda derinleşmek düşüyordu Bu manalardan biriydi Bizi sarsan bir manaydı asla dikkatlerimizden kaçmaması gereken bir mesajdı. Bu mana, bu mesaj zirve boyutlarında güvenilir insan oluşuydu. Peygamber Efendimizin müşriklerin dilindeki ismi Muhammedül ül Emin'di. Güvenilir Muhammed'di. Emin Muhammed'di. Ne kadar çelişkiliydi. Mekkeli müşrikler, Peygamber Efendimiz'i bir kaşık suda boğmak istiyorlardı. Ama aynı zamanda toplumun, en güvenilir insan olarak görüyorlardı. En kıymetli eşyalarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a teslim ediyorlardı. Bir taraftan öldürülmesi gereken insan diye bakıyorlardı, diğer taraftan en güvenilir insan diye bakıyorlardı. Bunu açıklayan bir ayeti kerime vardı. Enam suresinin 33. ayeti celilesinde onların söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar buyuruyordu. Peygamber Efendimiz'i yakından tanıyorlardı. Onun tam bir sadık insan olduğunu, tam bir güvenler insan olduğunu biliyorlardı. Söz konusu ayetler olduğunda eğrilmiş kalpler ayetleri inkar ediyordu. Zulmün karanlığını hayat zannedenler nurun berraklığından rahatsız oluyorlardı. İnsanlığın üstadı efendimiz Medine'ye hicret ediyordu. Kendisini öldürmeye karar verenlerin kıymetli eşyalarını Yiğne Hazret Efendimize sahiplerine ulaştırmasını istiyordu. Katilliğine evet diyenlerin öldürülmesine evet diyenlerin eşyalarını telaf etmekten sakınıyordu. Onları kendilerine ulaştırıyordu. Ahlakın biricik temeli vardı. Bu temel güvenilikti. Güvenilir oluş Zafiyet arz ediyorsa diğer ahlaki esasların bir değeri kalmıyordu. Bir kıymeti harbiyesi yoktu. Temel olmayınca gerçekte onun üzerindeki yapıların bir anlamı da yoktu. Peygamber Efendimiz'in hayatının bütün karelerinde güvenilirlik vardı. Her insan bunu fark ederdi, bunu hemen hissederdi. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiği ilk zamanlardı. Medine'de üç Yahudi kabile vardı. Yahudilerin arasında az olsa alimler vardı. Tevrat'a hakim olan bilginler vardı. Bunlardan biri de Abdullah bin Selam'dı. Abdullah bin Selam peygamber efendimizi gördüğünde bu adam yalancı olamaz diyordu. Efendimizin gül yüzlerinde berrak kalpleri yansıyordu. Arı duru ve kâinatı kucaklayan bir kalpleri vardı. Bildiğimiz bir esas vardı. Yüzler kalplerin aynasıydı. Kalpler yüzlere vuruyordu. Yüzlere yansıyordu Abdullah bin Selam rahmet elçisinin gül yüzlerini görünce Kalbin dolu şamana bu adam yalancı olamaz diyordu Bir gün peygamber efendimizin şerefli arkadaşları Ey Allah'ın peygamberi Ebu Bekir sizi ne kadar çok seviyor Sizi gördüğü zaman yüzü gonca gonca açılıyor Mutluluk yüzünden okunuyor ama Ebu Cehil sizi gördüğü zaman yüzü daha bir kararıyor, öfkeleniyor, derin bir huzursuzluğa düş oluyor. Bunun sebebi ne olabilir? Ey Allah'ın peygamberi diye soruyorlardı. Peygamber Efendimiz ben bir aynayım. Ebu Bekir bana baktığı zaman, beni gördüğü zaman kendi güzelliğini görüyordu. Aynada kendi asil güzelliğini görüyordu. Güzelliği görünce huzuru dalga dalga yayılıyordu. Ebu Cehil ise aynada kendi çirkinliğini görüyordu ve bundan son derece rahatsız oluyor buyuruyorlardı. O Muhammed-ül Emin'di. Rabbi Rahim'in en güvenilir kuluydu. İnsanlar onu en güvenilir insan olarak görüyorlardı. Bunun bir anlamı şuydu. İslam ümmeti insanlık aleminde en güvenilir ümmetti ümmet olması gerekiyordu. Peygamber Efendimiz ümmetine ölüm kalım boyutlarında da bir esas öğretiyordu. Hem de hayatının en kritik, en riskli zamanlarında. Medine'ye hicret kendini hissettirince Hz. Bu Bekir Efendimiz iki deve satın almıştı. Birisi Peygamber Efendimiz içindi, diğerisi kendisi içindi. Yolculuk başlarken Peygamber Efendimiz devenin ücretini soruyor ve ödeyeceğini beyan buyuruyorlardı Hz. Ebu Bekir Efendimiz ise paranın sözü edilmemesi hediye olarak kabul buyurulmasını söylüyordu ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu kabul etmiyor ancak boşlanmak suretiyle kabul edebileceklerini beyan ediyordu böylece konu tatlıya bağlanıyordu peygamber iklimin insanları alın terini asıl alıyordu onurlu yaşamın temel çizgilerinden biriydi Muhtaçlık konumuna düşmek şöyle dursun, disiplinli ve programlı bir çalışmayla veren el konumunda olmaya çaba sarf edeceklerdi. Ki İslam'ın temel iki esası zaten mümini buna yönlendiriyordu, zekat ve hac ibadeti. Bu ibadet ise malı gerektiriyordu. Öncelikle İslam'ı temsil edebilen dava adamları veren el olmasa da ama asla alan el konumunda olmaması gerekiyordu. Bunu gerçekleştirmekse zor değildi. Rabbi Rahim'in kuluna lütfettiği kabiliyetler, zamanlar ve enerjiler bir disiplin içinde değerlendirilirse, verenel olmanın imkanları elbette kazanılabilir, ulaşılabilirdi. Temel çizgi disiplinli, programlı bir hayattı. Peygamber Efendimizin peşinde katiller güruhu vardı. Yakaladıkları zaman ecel şerbetini içireceklerdi. Bu denli kritik bir zamanda dahi, en sadık dostundan karşılıksız bir biniti kabul etmiyorlardı. Hayatının en kristi zamanında hayatının doğal çizgilerine yüksek bir duyarlılık gösteriyordu. Hicret yolculuğunda Süreka Peygamber Efendimiz'e ulaşıyordu. Süreka olağanüstü durumla karşı karşıya geldiğinde eman diliyordu. Daha sonra ise Peygamber Efendimiz'e işte okluğun istediğin kadar ondan al. Ve sen ileride filanca yerlerde bulunan develerimin ve koyunlarımın yanından geçeceksin. Onlardan ihtiyacını karşıla diyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacım yoktur buyuruyordu. Güzel müminler onun sünnetini izlerlerdi. O üsve-i haseneydi. O en güzel örnekti. O biricik modeldi. Ümmet daima ona bakardı Onun hayatına hayrandı Onun hayatının çizgilerini Gücü nispetinde hayatına mal ederdi Hayat haline getirirlerdi Kalpler Rezzak olana bağlıydı Asıl veren zat-ı kerimdi Rızık ondan gelirdi Kul gelen rızkı Onun ismiyle alırdı Onun ismiyle değerlendirirdi Onun ismiyle verirdi Bütün ihtiyacını ona arz ederdi Ondan isterdi Kendine düşeni yapardı, sonra da rezak olana niyaz eder, dua ederdi. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına hicret için Medine'yi işaret ediyordu. Artık ufukta Medine gözüküyordu. Yollar Medine'ye çıkıyordu. sahabe Kiram hicrete başlıyordu. Ebu Bekir Efendimiz de hicret için hazırlıklar yapıyordu. Peygamber Efendimiz onun hazırlığını gördüğünde acele etme. Umulur ki Allahu Teala sana bir arkadaş bahşeder buyuruyordu Ebu Bekir Efendimizin basireti ufuklara ulaşıyordu O derin kavrayışıyla anlıyordu Allah'ın Resulü ile beraber hicret edeceklerdi Hemen iki deve satın alıyordu Onları dört ay besliyordu Çölleri çok iyi bilen bir rehber buluyordu Güvenilir bir rehber buluyordu Evlatlarını da buna hazırlıyordu Ebu Bekir Efendimiz yapması gerekenleri eksiksiz yapıyordu. Gün geliyordu. Yine de Ebu Bekir Efendimiz kaygılıydı. Acaba Allah'ın Resulü acele etme, o mu olur ki Allah sana bir arkadaş bahşeder buyururken, hakikaten kendisini mi kastediyordu ya da kimi kastediyordu? Gün geliyordu. Öğle sıcağında rahmet elçisi Ebu Bekir Efendimizin evine teşrif ediyordu. Bu vakit rahmet hepsinin geldiği bir vakit değildi. Ebu Bekir Efendimizin kalbinin ritimleri yükseliyordu. Heyecan ve kaygı bedenini sarıyordu. Peygamber Efendimiz hicrete iznin çıktığını, Medine yollarında beraber olacaklarını beyan ediyordu. İşte şimdi Ebu Bekir Efendimiz bir iş çözülme yaşıyordu. Sanki kalbi boşalıyordu, sevinçten gözleri yağmur yağmur oluyordu. Yolculuk cananla olacaktı, yolda yoldaş olmak vardı, canda candaş olmak vardı. Varlığını sevgili uğruna Medine yollarına sermek vardı. Sevincin ağlamaya dönüşmesi beşer sevincinin zirvesiydi. Bunu sevgili uğruna bütün varlığından geçenler bilebilir, yaşayabilirdi. Bu sevgi şiddetli bir sevgiydi. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.